Minik bir serçe Allah'a küsmüştü. Günler geçiyordu ve serçe hiçbir şey söylemiyordu. İçine kapanmış, derin bir hüzne boğulmuştu. Artık Rabbine hiçbir şey demiyor ve onunla konuşmuyordu. Melekler merakla Allah'a serçeyi soruyorlardı. Ve her defasında Allah meleklere o gelecek diye cevap veriyordu. Çünkü onun sesini duyacak olan tek kulak benim ve onun minik kalbindeki derdini anlayacak olan da tek benim diyordu. Bir zaman sonra serçe kalbi hüzün, gözü yaş dolu bir halde bir ağacın dalına kondu. Hiçbir şey söylemiyordu. Öyle sessiz sessiz bekliyordu. Allah serçeye seslendi. Söyle bana. ''Canını sıkan ve kalbini hüzne boğan derdin nedir senin?'' Melekler serçe ne söyleyecek diye ona bakıyordu. Serçe mahzun biraz da sitemli ses tonuyla ''Küçük bir yuvan vardı. Yorulduğumda dinlendiğim, üşüdüğümde sığındığım, Kimseyi rahatsız etmiyordum ve kocaman dünyada ufacık bir yerdi. Kimsenin yerini dar etmiyordu.'' Sen onu da bana çok gördün. Neydi o zamansız fırtına? Esip yıktı yuvamı ve beni yuvasız bıraktı. Artık konuşamadı serçe. Sözleri boğazında düğümlendi. Sessizlik arş-ı rahman'da yankılanıyordu. Ve melekler başlarını eğmiş Allahu Teala'nın vereceği cevabı bekliyordu. Allah! Sen o yuvanda dinlenirken seni avlamak isteyen bir yılan yuvana doğru geliyordu. Seni yılandan korumak için fırtınaya emrettim yuvanı yıksın diye. Böylece sen oradan uzaklaşarak yılandan kurtuldun. Nice belalar var ki muhabbetimle senden uzaklaştırdım. Ve sen kuşatıcı muhabbetimi görmüyor, geçici belalardan dolayı bana düşman oluyorsun. Serçenin gözleri doldu. Ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ve onu çok seven Allah'ın şefkat ve merhametine hayran kaldı. Utangaç bir sesle ''Affet Allah'ım'' diyebildi sadece. Ve gönül sözü arşı ilahi de yankılandı. ''Affet Allah'ım'' Başımıza gelen her musibette elbette ki nice hayırlar gizlidir. Rabbimize isyan etmek yerine olanda hayır vardır diyerek rıza göstermek gerekir. Selam olsun, hayırlısı olsun diyebilenlere. Selam olsun, vardır bunda bir hayır diyebilenlere. Selam olsun, bu da geçer deyip yoluna devam edebilenlere. Arkadaşlarımdan biri Zamanının sıkıntılarından Talihinin fenalığından Şikayetlenerek Bana derdini döktü Dedi ki Biliyorsunuz ki ailemin Fertleri pek çok Geçim kaynağım pek azdır İhtiyaç yükünü taşıyacak Gücüm kalmadı Kaç defa gönlüme geldi ki Şu memleketi bırakayım Başımı alıp başka ülkeye gideyim Orada iyi kötü nasıl yaşadığımı kimse bilmez. Gurbette çok aç oldu. Fakat kimsenin haberi olmadı. Pek çok ölen oldu. Onlara da kimse gözyaşı dökmedi. Bununla beraber şunu da düşündüm. Düşmanlar arkamdan gülerek beni kötülerler. Çoluk çocuğum hakkındaki gayretimi bilmezler de bu yolda hareketimi insaniyetsiz olduğunu söyleyerek derler. Gece gündüz hep kendini düşündüğünden Çoluk çocuğunun gecesi gündüzü olmayan Şu düşüncesiz adam Alemde rahat yüzü görmesin. Oysa biliyorsunuz Hesap işlerinde oldukça bilgi sahibiyim. Eğer sizin aracılığınızla bir işe girebilirsem Şu darlıktan kurtulur Size ömrüm oldukça minnettar kalırım. Bunun üzerine ben şöyle dedim. Arkadaş, devlet hizmeti iki taraflıdır. Refaha ermek imkanı olduğu gibi canını vermek ihtimali de vardır. Bence o ümitle bu tehlikeyi göze almak akıl işi değildir. Fakirin evine tarla tezek vergisi ver diye kimse gelmez. Fakirlik çok zordur ama devlette makam mevki sahibi olmanın da yolu pek tehlikelidir. Arkadaşım dedi ki bu söz benim hayalime uygun bir söz değildir ve benim soruma cevap olmaz. İşitmedin mi ki tecrübe sahipleri ne demişlerdir? Hesapta eli titreyenler hıyanet sahibi olanlardır. Hakkın rızasını çeken doğruluktur. Doğru yolda gidenlerden sapıklık çok uzaktır. Bilgeler demişler ki, Dört çeşit kimse, Dört türlü kimseden korkar. Harami sultandan, Fasık gammazdan, Hırsız bekçiden, Fahişe muhtesipten. Yoksa hesabı kitabı doğru olan kimden korkar? İş başına geçtiğin zaman, Taşkınlık yapma ki, Azledildiğinde seni kimse eleştiremesin. Elbise temizleyicileri kirli elbiseyi yerlere çarpar. Sen kirli olmazsan kimseden korkmana gerek kalmaz. Şöyle cevap verdim. Sana bir hikaye anlatayım. İyi dinle. Tilkinin biri büyük bir telaşla düşe kalka kaçıyormuş. Onu görenlerden biri sormuş. Ne oluyor? Bir felaket mi var? Tilki evet demiş İşettim ki develeri zorla çalıştırıyorlarmış Orada bulunanlar Abudala senin deveye neren benzer Deve ile aranızda ne ilişki var demişler Tilki öyle söyleme Pek münafığın biri beni devedir diye gösterir de yakaya ele verirsem derdimi kime anlatacağım Ve beni kurtarmayı kim düşünecek demiş Ne demişler Irak'tan tiryak gelinceye kadar yılanın soktuğu zavallı ölmüş bulunur. Evet, ben sizin gerçekten namuslu ve doğru olduğunuzu biliyorum. Fakat kıskançlar pusu kurmuş, gammazlar köşeleri tutmuş, fırsat gözetiyorlar. Şayet senin güzel huylarının, iyi gidişlerinin aksine olarak padişaha aleyhinde bir ihbar olacak olursa, lehinde söz söylemeye kim cesaret edecek? İzimi, kanaate sıkı sarıl da bu gibi sevdalardan vazgeç. Hikmet sahipleri der ki, Denizin pek çok yararı var, Fakat selamet istiyorsan kıyıda kal. Arkadaşımın bu sözlerden canı çok sıkıldı. Hatta kızdı ve beni incitecek sözler söyledi. Bu nasıl mantık? Bu ne biçim düşünce? Ben seni dirayetli, sadık bir dost sanıyordum da, sana derdimi onun için döktüm Bilgeler ne güzel söylemiş Dostluk kara günde belli olur Yoksa sofra başında Herkes dost olur Gerçek dost Refah zamanında gelip Sana kardeş görünen değil Sıkıntılı anında elinden tutup Yarana merhem sarandır Baktım ki öfkeleniyor Benim kardeşçe öğütlerimi garazkarlık olarak algılıyor Hemen kalkıp Vezirin yanına gittim. Durumu ona arz ettim. Ricam kabul edildi. Adamcağızı küçük bir memuriyete tayin ettiler. Çok geçmeden kabiliyet ve çalışmaları dikkat çekti. Kısa zamanda devlet makamlarının en yüksek derecesine kadar yükseldi. Sultanın yakınlarından biri, devlet adamlarının parmakla gösterdikleri biri haline geldi. Onun bu durumuna ben de memnun oldum. Şöyle dedim, İşler iyi gitmediği zaman kaygılanıp huzursuz olma. Bu hayatın kaynağı karanlık içindedir. Ey felakete düçar olan sakın üzülme. Allah'ın nice gizli lütufları vardır. Gidişata bakıp üzülme, sabırlı ol. Sabır acıdır fakat meyvesi tatlıdır. O sıralarda bir takım dostlarla, Hicaz'a niyet ettik ve gittik. Dönüşümüzde adamcağız beni iki konaklık yerde karşıladı. Son derece perişan bir haldeydi. Hayrola bu hal ne haldir deyince? Sormayın. İş dediğiniz gibi oldu. Bir takım münafıkların hasedine uğradım. Beni hıyanetle itham ettiler. Padişah da işi iyice araştırmadan beni görevden alıp hapsetti. ''Eski ahbaplarım, samimi dostlarım doğruyu söylemekten kaçındılar. Bu kadar hukuku ayakları altına aldılar.'' diye cevap verdi. İkbal sahiplerinin huzurunda herkes el pençe divan durarak onu över. Tarihinden dolayı düşen de ayak altında kalarak hep ağlar. Kısaca türlü sıkıntılar çektim. Nihayet bu hafta içinde... Hacıların salimen dönü oldukları haberi ulaşınca Babamdan kalan mallarımı bile hazineye alıp Beni hapisten çıkardılar Ona şöyle söyledim Zamanında benim sözlerimi dinlemediniz Size padişah hizmetinin başka işlere benzemediğini Hem faydalı hem tehlikeli olduğunu söylemiştim Bir tüccar için denizden çok kar etme ihtimali olduğu gibi Bir gün Cesedinin sahile atılma ihtimali de vardır. Yarasını bundan çok kurcalayarak üzerine tuz saçmayı uygun görmedim. Şu sözlerle konuyu kapattım. Şu sözümü bari iyi dinle. Kulağına küpe olsun. Zehirli iğneye dayanamayacaksan akrep yuvasına sakın yanaşma.